Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın Günaydın Evet bu hafta iki konuyu Ele almaya çalışacağız Programımızın süresi yettiğince Aslında ikisi de Türkiye'de bir takım Meselelerin nasıl ihmallerle o yaşanan ihmallerin nasıl acı sonuçlar Doğurduğuyla Ve sorumluların da e, sorumluluk alması gerekenlerin de nasıl sorumluluk almadığıyla ilgili iki ayrı konu e, Bir tanesi çok güncel Pazar günü Edirne e, Uzunköprü'den e, kalkarak İstanbul Halkalı'ya gitmekte olan trenin e, Kaza demek çok hafif geliyor bana facia. Bir facia Evet 24 kişinin hayatına mal oldu ee, ve e hemen yayın yasağı getirildi. Hemen tabii. yayın yasağı getirildi ve işte yapılan e, açıklamalarda da e, dendi ki işte bu bölge e, son dönemde e, normalde alması gerekenden daha fazla yağış aldı. Ve dolayısıyla menfezle ray e, arasındaki toprak e, boşaldı ve dolayısıyla trende raydan çıktı şeklinde bir açıklama bunun dışında... Daha e, doyurucu daha fazla e, sorumluluk alan e, daha e, kamuoyunu aydınlatmaya yönü, yönelik sorumluların hesap vermesine yönelik herhangi bir açıklama duymadık Şimdi bu e, pazar günü gerçekleşen bu facianın ardından hemen olay yerine giden bir gazeteci arkadaşımız telefon hattımızda Artı TV muhabiri Fatma Yörür e, bizimle Fatma günaydın Merhaba Fatma. Günaydın, merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum. Evet, e, e, bize bir anlatır mısın e, oraya gittiğin için, haberde yaptığın için neler olduğunu, e, nelerin <gülüyor> konuşulduğunu, özellikle de ihmalleri ki bu biliyorsun medyaya e, yansıtılmıyor. E, e, ya sanki yokmuş gibi, birkaç gün geçti ama e, sanki yokmuş gibi davranıyor. E, lütfen e, bize izlenimlerini paylaşır mısın? E, merhaba e, Mehreş. Evet e, bu noktadan bu bahsettiğim noktadan dolayı şöyle bir e, anekdotla başlamak istiyorum köyleri gezdik biz orada ilk müdahalei yapan köylülerdi malum e, köylerde karşılaştığımız bir çocuk e, ki ilk akşam oraya götürülmemiş ikinci gün görmüş olay yerini babasıyla gitmekte ısrarcı olup şunu söyledi orada e, bana ben burada korkunç bir şey gördüm ama televizyonu açtığımda herkes bir töreni konuşuyordu diye. Gerçekten bunu köydeki küçücük, ilkokul yaşındaki bir çocuk söyledi bize orada. Orada insanlar acılarıyla baş başa kalmış durumda. Yoğun ihmaller dizisi sonrası karşılaştıkları bu faciayla sonuçlarıyla da baş başa kalmış durumdalar. Hı hı. Cenaze definlerine tanık olduk ama önce kaza nasıl oldu? Bu geliyorum diyen kaza nasıl oldu noktasında? ihmallerden bahsetmek gerekiyor tabii. Evet. Ee, bu hattın e, bakımı için 11 Haziran'da devlet demir yolları ilan veriyor bildiğimiz gibi ve e, 21 Haziran'da da ödenek olmadığı için e, bu hattın bakımı iptal ediliyor. Tek gündem o günlerde Türkiye'nin seçimi e, Buray hattı e, da böylece gözden e, kaçıp iptal oluyor zemin açısından zemin eti sadece bu, ih, bu ihalenin iptaliyle değil uzun yıllara yayılan bir ihmalle karşı karşıya olduğunu yine olay yerini incelemeye giden uzmanlar eleştirerek söylediler çok uzun çok tarihi bir hattan bahsediyoruz biz burada uzun yıllara yayılmış bir hattan bahsediyoruz ve burası dere yatağı bunlar uzmanların ifadeleri herhalde ki benim değil burası bir dere yatağı ve bu bölgenin Trakya'nın yıllar içinde aldığı yağış miktarı artmasına rağmen bu güzergah hiçbir zaman gözden geçirilmemiş ee, e, diyerek e, bu ihmale dikkat çekiyorlar. Ve bu noktada da yine e, kalıta sonrası da olay yerinde. Ee, incelemelerin de çok gelişigüzel yapıldığını, bilim insanlarının deneyimlerinden faydalanmadan e, hızla enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını, zemin etüdünün kaza sonrası bile yeterince yapılmadığına dikkat çekiyorlar. Ee, çok çarpıcı tabii bu söylediklerinin bir yandan e, yağış miktarına yoruldu bütün kaza e, bunu, <gülüyor> bununla ilgili sebebi olarak e, tabii iklim değişikliğiyle birlikte çok e, derin ve çok çarpıcı bir şekilde iklimde böyle yağış miktarının azalması, kuraklık vesaire gibi şeyler oluyor. Fakat buna dair de e, senin de belirttiğin gibi hiçbir şekilde bir önlem ya da bir e, ona göre bir e, vaziyet alma gibi bir şey yaşanmıyor. E, peki başka e, neler söyleyeceksin? Daha, evet. Şimdi daha kısa vadeli e, önlemler bile bu kazayı önleyebilirdi. Mesela? Neydi bunlar? E, yıllardır e, o, o bölgenin e, oldukça yoğun yağış aldığı söyleniyor. Menfez temizliklerinden bahsediyor mesela köylüler. Yani o bölgenin en azından aldığı yağışı tahliye edebileceği menfez kanallarının hepsinin yaban otlarıyla hiçbir dönem olmadığı kadar kaplandığı ve bunu herkesin görmezden geldiği. Yani menfez ağızlarını yaban otları kaplıyor. Bunu gözlemleyen bekçiler, bunu ve ray hattında olan diğer aksaklıkları gözlemleyen bekçilerin birkaç yıldır burada olmadığını belirtiyorlar ama son dönemde o menfezlerin ağzını tıkayan yaban ot bölgenin kendi yağışını tahliye etmesini engellediği için e, de bu kazanın geliyorum dediğini belirtiyorlar. Bekçilerin buradaki rolüne dikkat çekiyorlar yine evet. ve e, bu bölgenin ihmal edilmesinde orada yaşayan insanlar bölge insanları bunun e, siyasi boyutundan da endişeliler. Benim köylerde gözlemlediğim en önemli şeylerden bir tanesi e, kamunun devleti olan güveninin yitimiydi bu. Hem e, buraya bakım ve çalış buradaki çalışmalar Buray Hattı'nın kendi rutin çalışmaları iptal edilmesinin e, bu bölgeden e, AKP'ye Oy çıkmamasıyla ilgili olduğuna dönük endişeler çok yüksekti Ölü sayısına kimse inanmıyordu orada daha çok olduğunu düşünüyordu evet. Ama bunlar gerçekleri yalandır ama orada en ciddi olarak gözlemlediğimiz şey Kamunun devlete olan güveninin yok olduğuydu Yani insanlar kendi sorularıyla baş başa kalmışlar Kendi acılarıyla baş başa kalmışlar Devlet yetkilileri o inkas kaldırma çalışmalarında orada yoklar Burada güven itimi ve yalnızlık vardı Esasında bu kaza sonrası da köylerde AFAD'ın da e, ilk müdahalede hatta ilk önce zannedersem itfaiye ekipleri geliyor. Sonra e, AFAD'ın müdahalesiyle Hı -hı. de ilgili bir takım eleştiriler vardı. E, evet. ona, nedir onlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> burada e, ilk olarak dediğimiz gibi e, köylüler e, iki, iki iki köy arasında bir noktadan bahsediyoruz iki köyde uzak bir noktadan bahsediyoruz e, köylüler olayı görmese zaten itfaiye ekiplerinin sağlık ekiplerinin apatın burayı bulması çok daha uzun sürecek köylüler görüyor yerel basına haber veriyor ilk giden köylüler ve yerel basın oluyor ve Orada karşılaştıkları tablo bu kazayı yaşayan insanların ilk olarak gözaltına alınan makinistin şokta olduğu tablosu. Yani makinist olayın facianın büyüklüğü nedeniyle yaşadığı şoktan dolayı devlet demiryollarına dahi haber verilememiş. Ama burada sorgulanması gereken nokta şu. Burada insanların ani reflekslerine emanet edilen bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Bir tren takip sistemi yok mu sorusu. Yani olay yerini AFAD'ın ve diğer sağlık ekiplerinin bulması çok e, zaman alıyor çünkü tren takip sistemi yok. Tren izlen tren kendi rotası içinde izlenmiyor mu? E, bu kadar teknolojinin geliştiği bir dönemde e, oraya ilk varan gazeteciler konum atarak da zor bir biçimde yetkililere olay yerini bildirebiliyorlar ki bu da bize bu trenlerin bir takip sisteminin olmadığını gösteriyor. Önce köylüler, ardından gazeteciler ...olay yerine varıyor. Oradaki gözeteciler... ...şunu aktarıyorlar. Biz makinalarımızı ...bıraktık. telefonlarımızı ...sadırıldık. Kimimiz konum... ...bildirdi. Kimimiz... ayağa bacağı ezilmiş insanları... ...raylardan kurtarmaya çalıştı ki... ...elimizde hiçbir cihaz olmadan... ...bunları başaramadık. Sadece orada insanların çığlıklarına, acılarına tanık olduk. Ee, dolayısıyla yerel gazeteciler hatta şöyle bir karar almışlar orada. Kendi arama kurtarma ekiplerini kuracaklar. Olaylara bundan sonra bu tip bir e, faciada kendi kendilerine müdahale edebilmek için dediğimiz gibi 6 saat, 3 saat sonra varabiliyor. Bu koşullardan dolayı olay yerine büyük bir tepki var tabii tüm bunlara. Evet, e, yani gördüğümüz üzere e, hem büyük bir ihmaller e, zinciriyle karşı karşıyayız ve ardında... De olay anında <gülüyor> korkunç. Olay anı zaten imaller. çok korkunç. Ardından e, arama kurtarma çalışmalarının yapılma kısmı e, yine son derece korkunç ve ardında... E, Pek çok soru işaretiyle e, birlikte bu mesele neredeyse daha üzerinden bir hafta geçmedi. Acılar çok taze daha. Herkes hala daha bölge insanları, e, yaralılar üzerinden şoku atamadı. Ancak gündem çok hızlı değişiyor şu anda. Türkiye Çorlu'daki bu tren kazasını unuttu bile. E, çok teşekkür ediyoruz Fatma bağlandığın için ve e, verdiğin bilgiler teşekkür için. Teşekkür Kolaylıklar ben diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Evet, e, kısaca Çorlu'daki tren faciasından e, bahsettik. Ama Fatma Yörür, e, gazeteci Fatma Yörür bize çok önemli bilgiler aktardı. Bir de tabii e, Soma davasında karar çıktı. E, biz zaman zaman e, Soma'yla ilgili e, zaten programlarımızda da e, Somali ile ilgili o kadar fazla e, Bu iş cinayeti ile ilgili o kadar fazla Unsur var ki Hı -hı. yani hem bölgedeki e, Kömürcülük Kömürcü e, madenciliğin Yapılma biçimi vesaire Bunları zaman zaman e, Konuşuyorduk fakat şimdi de Çok e, tepki e, Tepki gören e, Bir kararla karşı Karşıyayız ve dün e, Ailelerin Avukatların e, infiallerine tanık olduk özellikle sosyal medyada e, ve <gülüyor> sosyal medyada ve tabii bir takım artık sadece muhalif dediğimiz bağımsız dediğimiz yayınlarda e, bunun haberlerini gördük. Evet. Daha evet. çok internet e, gazetelerinde, evet. internet medyasında. Bir düşünün yani biz 301 e, canın 4 yıl önceyiz, 4 yıldan biraz fazla oldu. Evet, Mayıs 2014 e, tarihinde e, maalesef meydana gelmişti bu kaza. Kaza işte yani kaza, e, diyoruz ama yani bunlar değil. bir katliam e, aslında. Tam 50 ay geçti üzerinden ve... Aslında bütün bu dava süreci, hukuki süreci de çok yani vicdanları kanatan bir şekilde süre geldi. Nitekim çıkan karar da pazartesi günü çıkan karar da maalesef yine aynı şekilde mahkeme heyeti bu Soma Holding'in yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve tutuksuz yargılanan 36 sanık için beraat ve kararı verdi. E, bu tabii çok büyük bir tepkiyle e, karşılandı e, ve e, aileler e, tepkili ama bütün bu tepkiye rağmen, e, bütün bu olanlara, bütün bu yaşananlara, acılara rağmen e, çok fazla e, yine dönüp dolaşıp medyada çok fazla bir sesin çıkmadığını ee, tekrar yani en, tanıklık ediyoruz En sıradan e, Olacak haber bile vermiyor Şimdi e, hı hı. şöyle birazdan konuğumuz da e, Ki Soma davasının En başından beri e, Takipçilerinden e, Avukat Berin Demir Hem takipçisi hem aslında işçi cinayetlerinin de gönüllü e, Avukatlığını yapıyordu Berin Demir e, Ve Maalesef bu Soma faciasında kendi iki kuzenini de yitirdi hı hı. Ee, Ve şu anda zaten Bergamalı'dır e, Beyrin Hanım Birazdan da kendisine bağlanacağız ama ondan önce e, ben şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum Şimdi e, birincisi bir takım şirket yöneticilerine e, cezalar verildi 22,5 evet. yıl 18 yıl falan hı hı. Ee, aslında bu cezalar fe, yani yüksek cezalar diye bakılabilir ama e, Türkiye'de hukuk sisteminde zaten e, tutuklu olanların yattığı süreler de göz önünde bulundurarak e, aşağı yukarı dört yılda altı yılda e, çıkmaları söz konusu e, dolayısıyla e, ve davanın tabii en önemli, en tartışılan taraflarından biri Kamudaki sorumluların hiçbir şekilde hesap vermemesi. Hı hı. dilerseniz bunları hattımızda şu anda Berin Demir. Eee merhaba Berrin hanımdan dinleyelim. Evet. Berin hanım, biz kısa bir giriş yaptık ama Soma davasıyla ilgili evet. siz lütfen bize aktarır mısınız bu kararı? Değerlendirir misiniz? Evet, çok teşekkürler. Ee, bizim biliyorsunuz bu dosyayla ilgili iddianamede toplam e, 51 tane sanığımız vardı hı hı. Ee, ve e, bu 51 sanıktan gele gele e, nihai olarak 14 sanık hakkında e, ceza çıktı. Zaten bu sanıklardan da Can Gürkan'ı zaten biliyor herkes artık 15 yıl taksirden ceza aldı. Hı hı. Evet, sadece yönetimdekiler yani üst yönetimde olan Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı ve Ertan Ersoy bunlar genel müdür, genel müdür yardımcısı, işletme müdürü pozisyonda olan insanlar. Bunlar da bilinçli taksirden ceza aldılar. Sadece 4 kişi evet. bilinçli taksirden ceza aldı. Onun dışındaki 10 kişi de taksirin e, muhtelif basamaklarından e, ceza alan iş güvenlikçiler ve daimi nezaretçiler diyelim biz size. Hı hı. E, Can Gürkan dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri e, zaten beraat etti. Bunların içinde Mustafa Yiğit ve Alp Gürkan da olmak üzere. 37 ee, kişi beraat etti. 36. 36. 36, o, 36. haberlerde 36 toplamda diye gördüm 37, ama. Toplamda evet, 37. Evet. Toplamda o, tamam. 37 kişi ilk iddianameyi baz aldığımızda, Hı -hı. iddianameyi baz aldığımızda 37 kişi beraat etmiş oldu. Hı, -hı. Tabii ha, iddianame kötüydü bize göre başlangıçta. Özellikle kamu görevlerinin cezalandırılması istenmemesi nedeniyle her zamanki gibi evet. Ee, arkasından e, mütala biliyorsunuz mütala 14 ay boyunca verilmemişti bekletilmişti. Evet. 14 ay sonra verilen mütala e, e, iddianameye göre çok çok kötüydü. Ama e, gelinen noktada aldığımız karar o mütalanın da çok çok gerisinde. Orada 18 tane 18 kişi için Ceza isteniyordu 8 kişi için birleşik taksirden isteniyordu. geldiğimiz noktada Toplamda 14 kişi bunların içinden Sadece 4 kişi için bilinci taksir var Bunların içinden işletme müdürü Akın Çelik Ve Ertan Ersoylu'nun Cezaları Daha önce sabıkasız olmaları nedeniyle 18'er yıl 9'ar er aya indirildi Zaten onun da yatarı 7,5 yıl falan ediyor. Ee, yani yakın zamanda da tahliye bekliyor, bekleniyor yani. İstinaf e, mahkemelerine de başvurup e, tahliyeler söz konusu e, diye bir ee, bilgi var. Gerekçeli karar yazılıncaya Hı. kadar şu andaki mahkeme de deraat verebilir e, i̇stinafa gittiğinde istinafta beraat verebilir tabii. Bu süreçlerde beraat verilebilir. Pa pardon, e, tahliye verilebilir. Tahliye verilebilir, düzeltiyorum. Tahliye verilebilir. Berin Hanım, e, Soma'daki e, ailelerin bu adalet arayışı ve tabii büyük bir hayal kırıklığı e, evet. ve öfke var. E, evet. Son derece haklı olarak. Bundan evet. sonra adalet arayışı devam edebilecek mi? Nasıl devam edecek? Ailelerin bu konudaki hissiyatı söyledikleri neler? Onları aktarabilir misiniz? Evet. Zaten biliyorsunuz daha önceki mahkeme heyetinin tamamen dağıtılmış olması işte 14 ay mütala verilmeyerek mahkeme işlevsel işlevsizleştirildi ve 14 ay boyunca boşu boşuna biz gittik geldik ve bekledik hı. ondan sonra 14 ay sonra gelen müthala zaten hani e, işin rengini herkes tarafından bilinen rengini tamamen ortaya serdi. Çıkan kararlarda pazartesi günü biliyorsunuz bütün aileler o, o güne endekslenmiş Tabii, hepsi o güne kenetlenmiş vaziyette geldiklerinde ve öyle bir şeyle karşılaştıklarında büyük bir yıkım olmuştu zaten e, aileler açısından e, dün de e, çok e, Kötü oldu. Duruşma salonunun içerisi e, gerçekten e, ana baba günüydü. E, yani fotoğrafı şey yapmak gerekirse bağıranlar, çığlık atanlar, bayılanlar e, çok e, ağır oldu aileler açısından da. hani Onlar da bekliyordu ama bu kadar kötüsünü onlar da ummuyorlardı. Bu kadar kötü olabileceğini onlar da ummuyorlardı. Dolayısıyla en önemli e, haykırışlarına en önemli e, e, birinci basama öyle de biz bu davanın peşini bırakmayacağız oldu hı hı. Ölünceye kadar bu davanın peşindeyiz çocuklarımızın yetimlerimizin hakkının sonuna kadar arayacağız şeklinde bağırıyorlardı zaten daha önceden açıklanmış iki tane ananın bir bir hafta sürecek olan bir yürüyüşü vardı Ayvalık'tan başlayacak Çanakkale, Zonguldak ve Silivri'de sonlanacak şekilde hı hı. Evet. onlar onlar bugün itibariyle o yürüyüşlerine başlayacak. Diğer ailelerde dün tabi çok yıkıcı geçti dediğim gibi. Diğer ailelerde hep beraber e, tabi istinfa da Anayasa Mahkemesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde gibi bütün yargısal yolların tamamı tüketmenin ötesinde hı hı. şu anda e, hemen ne yapabiliriz e, diye e, birlikte konuşuyorlar, bir e, hareket planı oluşturmaya çalışıyorlar önümüzdeki günlerde bunları bu aldıkları kararlar çerçevesinde bunları da kamuyla duyuracaklar. Öyle bir hazırlıkları evet. var. Beren Hanım peki gerçekten yani siz de bir hukukçu olarak buna itiraz hakkı daha sonra bu hukuksal süreci devam ettirmek mümkün mü bu haliyle yoksa bitti mi artık bu şekilde mi sonlanıyor bu dava süreci? E, Tabi şimdi şey istinap mahkemesine gitme Hı. hakkımız var gideceğiz Hı. zaten oradan Anayasa Mahkemesine gitme hakkımız var gideceğiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitme hakkımız var gideceğiz evet. fakat vahim olan şudur ki. Maalesef özellikle son yıllarda bizim ilmek ilmek işleyerek çok büyük emekler ailelerle birlikte sarf ederek hele böyle bir dosyada çok büyük emekler. Yani hı hı. Do dosyayı bir avukat olarak çalışmak da çok zor. İstediğiniz evraka ulaşabilmek de çok zor. Ee, çalışmanız gerçekten e, çok meşakkatli. Çünkü 4-5 terabaitlik bir dosyadan bahsediyoruz. Evet. Ee, evrakların her şeyin elimizde olmadığı. Çünkü ilk zamanlarda madendeki evraklara el konulmamıştı biliyorsunuz. Evet, bu açıdan hı hı. sonra bir kısmı bulunabildi. Bir kısmı hala sanık tarafının elinde. Bu dosyayı çalışmak gerçekten bizim için de çok zor oldu. Ama bütün zorluklara rağmen çok açık seçik bir şekilde biz bütün ihlalleri göz önüne serebildik. Bütün bu ihlalleri göz önüne serebilmiş olmamıza rağmen böyle bir karar çıkmış olması gerçekten çok çok vahim diyeyim ben size. Bu arada evet. bir şeyin daha altını Hı -hı. çizmek isterim. Hı -hı. Biz bir umut gönülleri olarak iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelere evet. destek veren avukatlar olarak burada da hani çalışmaya devam ettik. Fakat Zonguldak davasına devam eden avukat arkadaşlarımızdan Murat Kemal gündüz geçtiğimiz günlerde basına da yansıdı. Ayrıca bizim Temmuz ayı vicdan ve adalet nöbetimizin de konusuydu. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nden yeni bir karar ıı, çıkartmıştı. Onun başvurusu üzerine çıkmış bir karar. Hı hı. E, 9, 9 Mayıs tarihli bir karar. Bu da e, devletin iş cinayetlerinin önlenmesinde e, kamu görevlilerinin de yargılanmasının önünü açarak etkin bir rol oynayabileceği ibarelerini içeren ve bu nedenle de TKİ ve TKİ sorumlularının da yargılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetim delegasyonunun da yargılanması gerektiğine dair bir Anayasa Mahkemesi kararıydı. Çok önemli ee, bir karar bu. Çok önemli bir karardı. Hı. Gerçekten ve biz bunu derhal e, Şeye Somaya sunduk ve bu karara atfen e, dün verilen hükmün altıncı e, maddesinde e, bu karar zikredilerek kamu görevlileri hakkında ee, bu karar kesinleştikten sonra gerekçeli karar yazıldıktan sonra e, bu Anayasa Mahkemesi kararı da eklenerek Soma Cumhuriyet Savcılığı'na suç durusunda bulunulması kararı verildi. Tam, kamu, sonuçta yani nihayet e, kamu görevlileri evet. ilgili e, kişileri ki bu avukatlar bunu defalarca gündeme getirdiler. Evet. Ve, fakat mahkemece evet. e, hiç oralı olunmadı. Evet. E, onlara <gülüyor> evet. dair bir suç duyurusu tabii o nasıl e, işleme konacak nasıl e, uygulanacak evet. onu bilmiyoruz ama bu en azından birazcık daha. Umut Çok önemli, önemli bir çaba. Evet, mi? evet. evet, evet. Kamu görevlilerinin yani bütün şeylerde, bütün bu iş cinayeti davalarında kamusal denetim hükümdülüğü altında olanların görevlerini yerine getirmiyor olması kilit noktada rol oynayan bir şey. Soma'da da, işte Soma'da 15-20 gün önce, bir ay önce alınmıştı rapor var ve raporlarda... Ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş teftiş kurulu raporu var. Diyor ki gö göze ilişen herhangi önemli bir şey bulunmamıştır, aksaklık bulunmamıştır ee, diye rapor var. Oysa ki e, madenin içi gerçekten e, ilkel koşullarda çalışılan ve her yere aksaklık dolu olan bir yer hiçbir denetim yapılmıyor sonuç olarak yani etkin denetim yok. Evet. Dolayısıyla bu, bu katliamın yaşanmasında e, hem TKİ yetkililerinin ee, çok önemli bir e, kusuru var. Çok ağır kusuru var. Ee, ve yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçiliş Kurulu heyetinin delegasyonu da çok büyük kusuru var. Evet. Ee, mesela e, TKI'ye şunun altını çizmek isterim. TKI e, burada madeni rödevansına verirken Soma Kömür işletmeleri AŞ'ye e, işte yılda belli bir tonaj vermiş. Bir buçuk milyon ton adam kalkmış. E, efendim 4 milyon ton çıkarıyor. Dönüp de sormuyor. Sen 4 milyon tonu nasıl çıkardın? Nasıl kapasite artırdın? E, bu kadar işçiyi eskiden 6-700 işçinin indiği, en fazla pardon 300 işçinin indiği madene sen vadeye başı 800 -900 işçi, 900 işçi nasıl götürüyorsun? Havalandırma sistemini nasıl e, revize ettin ki aşağıdaki 900 kişiye hava sağlayabiliyorsun? 900 kişinin kaçamaklarını nasıl bir şey meydana gelirse bir arıza meydana gelirse bunların kaçamak yollarını yaptın mı diye sormuyor mesela. Evet. Sonra işte efendim proje hazırlanıyor de, deniyor ki e, işte e, e, S panoları çok riskli buradan yeni havalandırma ve kaçamak yolları yapmak zorundayız diye proje hazırlanıyor veriliyor TK ama bunu yapılıyor. onaylıyor ama yapılmıyor hı hı. sonra dönüyor bir daha isteniyor bir yıl sonra ama demiyor ki TK ya kardeşim ben sana geçen sene vermiştim bir tane sen onu ne yaptın diye sormuyor gene veriyor. Onun da akıbetini denetlemiyor. 262 kişi sırf bu yüzden saypanolarında öldü. Sırf bu yüzden. Bu soru sorulmadığı için öldü. Yani Evet. Ya yani maalesef durum böyle. Çok acı. Evet. Çok acı. Gerçekten yani dün gerçekten bir mahşer günü gibiydi. Soma pardon Aksar adiyesi adiyenin önü duruşma salonunun içi. Zaten mahkeme heyeti ee, ...okudu ve kaçağcasına gitti. Öyle ki hani mahkeme heyetine 3-4 metre ötede oturuyoruz. ya yani Dudak hareketlerine ben kişisel olarak kilitlenmiş vaziyetteyim. Buna rağmen ne dediklerini anlamadım. Hiç kimse anlamadı. Ee, herkes dursun. avukatlar olarak bizler birbirimize soruyoruz. Ne dedi, ne dedi, ne dedi diye. Ama mesela şunu anladık. 2 ee, dakika e, bu cezaları okuduysa 10 dakika... Ee, samıklara tutuklu kaldıkları süreler vesaireler için e, tazminat hakkı olduğu ve samık müdafilerine verildik ücreti vekaleti falan okudu orada ailelerin huzurunda düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra da kaç harcasına gittiler, Evet, kaç harcasına gittiler. Biz orada ailelerle beraber, ondan sonra polislerle, jandarmaların baskısı altında orada aileleri koltuklarının arasından hep beraber topladık. Yani Gerçekten çok ağır, travmatik görüntülerdi diyeyim ben size. Evet, evet. Birin Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Umarım Soma davası kamuoyunun da sahip çıkmasıyla evet. devamında yeni davaların açılması ve unutulmaması ve gerçekten de sorumluların hak ettiği cezaların en azından bir kısmını bu, bulması anlamında e, bir, bir devamı olur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İyi hoşça yayınlar. Hoşçakalın. Hoşça evet. evet iki acı olay e, bu hafta ekonomi ekolojide e, dile getirmeye e, çalıştık programımızın süresi el verdiğince hem Çorlu'daki tren kazası hem de dört yıl önce meydana gelen soma faciası İkisi de aslında yani insanlar genel olarak bunları işte siyasetle bağdaştırmayın diyor ama aslında yaşadığımız her şey politik Çünkü her şey aslında yasalarla düzenlenmesi gereken yaptırımların cezaların çok ağır olması gereken. E, noktalarda olmayınca bunlar öyle olsun ki başka facialar yaşanmasın, yaşanmasın e, diyerek bu haftayı da kapatmış olalım. Evet haftaya, haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ekonomi ekoloji. Yapıcılar ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehvehş Evin ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.